Açık kitaptan alıntılar. Hissedilen sıcaklık bildiğiniz gibi Türkiye'de çok uzun yıllar sonra yeni yeni ortaya çıktı. Televizyonlarda, gazetelerde işte ilk defa boy gösteren meteoroloji mühendisi hava durumu sunucuları artık termometrenin gölgede ölçtüğü hava sıcaklığını değil de biz insanların işte yazın yüksek nemden, kışın da kuvvetli rüzgardan dolayı hissedeceği sıcaklığı vermeye başladı. Bu tabii bizim için iyi bir şey çünkü biz insanlar e, bir ucuz sıcaklığına sahibiz, bir termometre değiliz, bir canımız var, bir 30 küsür derece bir sıcaklığımız var ve termometre gibi de bir gölgede durmuyoruz çünkü meteorolojide ölçen hava sıcaklığı bir buçuk metre yukarı yerden yüksekte e, bir meteoroloji siberin içinde ölçülüyor ve o da gölgede duran bir cansız termometreyle. Şimdi o yüzden Amerika Birleşik Devletleri özellikle 1940'lı yıllardan beri ee, ...kışın soğuk esen havanın e, kuvvetli rüzgarla beraber el, yüz, kulak ve çıplak yüzeylerdeki etkisini halka bildirmeye çalışıyorlar... ...ve buna göre insanlar da sabahtan e, giyinerek sokağa çıkıyor. Çünkü kışın sabahları e, dışarıya baktığınız zaman camdan hava çok güneşli, pırıl pırıl görülebilir... ...ama tabii oradaki rüzgar burada e, çok daha farklı bir beklediğinizden bir ile karşılaşmanıza neden olabilir... O yüzden bugün nasıl giyelim sorusuna kışın rüzgara göre karar vermek gerekiyor çoğu zaman. İşte bizim de tabii Türkiye'de bizim de insanımız bu gündelik bilgiye sahip olması gerekiyor. Dışarı çıkarken ya da çocuğunuzu okula gönderirken eldiven takalım mı? Kaşkol ihtiyacı var mı? Bunu bilmek gerekiyor. Yoksa gereksiz yere verilen eldiven, kaşkol kaybedilip getirilebiliyor ya yani veya getir geri gelmiyor. ki kaybolup getirilecek ama yani böyle bir şey bu hissedilen sıçaklık. Yani bu meteorolojik bilgiyi insana indirgeme olayı aslında. Tabi bazen itirazlar da çıkıyor. Bu hissedilen sıçaklık nedir? Nereden çıktı bu? Her insan farklı hisseder bunu. Herkesin sıçaklığı farklıdır gibi. Böyle bir değişik bakış açıları da var. Örneğin bir Erzurum'da işte İstanbul'a gelince niye üşür gibi böyle sorular da var. işte bu nemden deniyor ama aslında kışın nemden değil. Soğumak daha çok so şeyden kaynaklanan bir olay. Rüzgardan bir de tabi Erzurumlu için İstanbul çok daha kapalı, güneşsiz bir ortam oluşturuyor. Aynı şekilde Adanalı alıp İstanbul'a gelince neyse der gibi. Ve çok değişik şekillerde sormak, bu konuyu irdelemek mümkün. Şimdi burada bilimsel kriterler genellikle böyle uçlara göre değil, normallere göredir. Yani normal insan veyahut işte genelleme yapılır. O yüzden bu kadar çok kişiden kişiye değişir gibi düşünmemek gerekiyor. Aynı bu, bu ilaçlar da öyledir. Normalde bir ilaç başkasına çok daha kuvvetli etki gösterirken başkasında daha azdır ama bunun bir ortalama dozaşı vardır. Yani sonuçta o bir ortalamaya göre konuşulması gerekir. Şimdi Türkiye'de de e, bu ısı indeksi ya da rüzgar soğuğu kavramları daha yeni yeni kavramlara girmeye başladı. E, bunu tabi internette çok yaygın olarak bunu bulabilirsiniz ama Türkiye'de işte birkaç televizyon e, bunu veriyor. Aslında bu ısı indeksi, rüzgar soğuğu futbolculardan işte antrenörlerden çocukların dışarı giyimine kadar herkese lazım olan bir bilgi. Şimdi bu tabii kavramları e, çok e, kafada canlandırmak zor olabilir. ısı indeksini, rüzgar soğuğunu anlamak için o yüzden şaka yolu bazı böyle öneriler var işte ısı indeksini anlamak için. E, mesela diyelim ki çok sıkı giymiş bir Erzurumlu alıyorsunuz yazın. Antalya'da şehrin ortasına koyuyorsunuz. Şimdi bu Erzurum'u ne hale gelir? Yani ısı indeksi burada işte Erzurum'un hissettiği gibi bir şey olacaktır. Aşırı şekilde bron alacaktır o sıcaktan Zaten normalde sıcak bir de aşırı giyindiriyorsunuz. Bu tabii onun için çok zor bir durum olacaktır. Veya benzer bir şekilde çok rüzgar soğuğunu hissetmek isterseniz işte Antalya'nın bir yerlisini alacaksınız Balan Dökö'ne. Çıplak bir şekilde koyacaksınız karın ortasına. Böyle bir durumu hayal edin işte. Tabii ki böyle bir şey olmaz ama. Böyle bir durumda çıplak bir insan balan döken gibi bir dağda rüzgarla beraber hızlı bir şekilde soğuyacak ve soğumayı hissedecektir. Aslında hissedilen sıcaklık sıcaklığı değil sıcaklık değişimini hissetmektir. Yani insanlar genellikle sıcaklığı bek hissetmezler değişimi hissederler. Bu değişim eğer soğutucu yöndeyse buna konforu artar rahatlar. Yok bu sıcaklık değişmiyor ise insanların konforu bozulur bunalmaya başlarlar. Bunlar için tablolar yapılmış bilimsel kitaplarda da var. Hatta popüler kitaplarda da bulabilirsiniz bunu. İşte rüzgar e, soğukluğuna nasıl hesaplanır gibi. Örneğin bugün hava sıcaklığı sıfır derece olsun ve dışarıda hafif bir rüzgar esiyor olsun. Bu hafif rüzgarın soğutucu etkisinden dolayı işte ellerimizde, kulaklarımızda, yüzümüzde, çıplak tenlerde yani eksi üç derece olarak sıcaklık hissedilir. Eğer bu sıcaklığı kuvvetlendirirsek, daha da artırsak istediğini. Işte Kuvvetli bir rüzgarda bu eksi 10 dereceye çıkar. O yüzden kışın kesinlikle güneş aldanmamak gerekiyor. Rüzgar soğuğunu öğrenmeden, bilmeden asla dışarı çıkmamak gerekiyor. Ona doğ Daha doğrusu ona göre giymek gerekiyor. Şimdi tabii bu giymek de ayrı bir konu. Nasıl giymek gerekiyor kışın? Rengi ne olması lazım? İşte kalın bir kazak, kalın bir palto mu yoksa ince ince kat kat birkaç giysi mi giymek lazım? Rengi açık mı olsun koyu mu gibi diye şeyler de var. Tabi burada kışın koyu renkli ve kat kat ince ince giymenin daha doğru olduğunu söyleyeyim. Kısaca geçeyim onu. Sonuç olarak bizim de hava durumu programlarımız yavaş yavaş Türkiye'de zenginleşmeye başladı. Henüz ne kadar çok azı ısın indeksini yani yazın hissedilen sıcaklığı nemden dolayı vermiyorsa da güneş kışında rüzgardan dolayı rüzgar soğuğu denilen hissedilen sıcaklığı vermiyorsa da ya bunlar yakınlaşacak zamanla tabii bir de bizim İhtiyacımız olan şeyler de var. Mesela polen miktarları nedir? Mesela buradan ben gideceğim Trabzon'a. Ne tür polen var? Alerjik hastayım. İşte güneşlenme süresi nedir? Ultraviyole ışınların e, durumu nedir? Yani krem kullanmam gerekiyor mu? Şapka lazım mı? İşte ne bileyim bu tür şeyleri hava durum programlarında almamız gerekiyor. Yani eskiden beri bu hava durum programları yarın 3 derece 5 derece yağdı yağmadı şeklinde. Bu tabii doğru yeterli bir bilgi değildi. Ama tabi bu zamanla olacak bir şey herhalde Türkiye'de. Türkiye bilgi toplumu oldukça bu tür bilgileri e, ulaşmak isteyecek, bu tür bilgileri alıp kullanmaya çalışacaktır. O yüzden siz de bu tür bilgilere ihtiyacınız varsa medyanızda bu bilgileri ısrarla isteyin. Havadan, e, sudan diye geçiştirmeyin konunuzu. Çünkü bu genellikle sağlıkla sağlığımızla hem ruhsal sağlığımızla hem de beden sağlığıyla çok yakından ilişkili bir olay.